İyi günler, iyi günler. Açık Radyo'da Music of the World İstanbul programını dinliyorsunuz. Ben Kutay Derin Koy. Bu program her cumartesi saat 17 ile 18 arasında sizinle buluşuyor. Bugünkü programda çok özel bir, e, e, özel konuklarım var. E, Komacıya Genim, bizimle beraber. Ve Revşen e, Filistek, instrumentalist e, diyebiliyorum ben. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. hocam. Hoş bulduk. E, ya, ne, ne dinledik? E, şimdi hmm. bu bir halk ezgisi. E, hmm. Bir sevdayı anlatan. E, aynı zamanda e, yani sevdaya hem bir ülke aşkını hem de yani bir insana olan aşkı. Hmm. iki e, temayı birden işleyen bir ezgi. E, bu yöresi e, Hakkari Van. Ee, ve hı hı. daha bir de Behtinan tarafı dediğimiz, yani Kürdistan'ın bir tarafı dediğimiz bölgenin derlenen bir Ezgi. Ee, ezgi'nin genel seyri e, bu diyebiliriz yani. CD'nin adı ne? Ee. CD'nin adı Heli. Heli, evet. evet. Galiba onu da hatırlıyorum. Evet, ee. yani Heli şöyle bir şey, biz... Uzunca bir dönem e, yani halk, ezgi, halk ezgilerine ilişkin bir çalışma yapmak istiyordu grup olarak. Evet. E, Helideki ezgilerin büyük bir çoğunluğu e, tamamen halk ezgilerinden oluşan e, ve yöre yöre yani birçok yöreden derlediğimiz e, bir ezgi. içinde iki tane Zazacı ezgi. Ha, e, evet. iki tane soranca ezgi. Ha, çok güzel. E, evet, bir de diğer Kürçe yani 5-6 kırmanç, parçada yani. Kırmançı olarak var. Çok güzel. Ee, sizin çalışmalarınız epeydir devam ediyor değil mi? Yani yaklaşık, Ben sizi epey, evet, tanıyorum. Yani bir... Yaklaşık e, 20-23-24 senedir biz e, Kür, Kürt kürtüyle, evet, müzikle <gülüyor> uğraşıyoruz. Kürt e, müzik evet. arşivine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çabalarımız bu yönü diyelim. Yani. Evet. Ve Mekame'nin evet, e, Mekame sanatçılarından. Sanatçılarındınız. Mekame evet. 1991'de oluşturduğunda biz e, amatör olarak çalışıyorduk. Evet. E, fakat 1991'de Mekame'nin oluşumuyla beraber biz çalışma lazımı mekeme binyesine taşıdık yani grup olarak. Çok Orada güzel. tartışma evet. çalışmalarımıza profesyonel olarak başladık yani. Evet. Stüdyo da vardı. Evet, e, o zaman işte evet, stüdyo da vardı. Biz ilk albümümüzün adı Rozer'in. Eee evet. 1992'de çıkan ilk Kürtçe albümlerden eee Kom e, hmm. e, Kulilka Azadi ve Komaden e, ilk albümü olan Heavy'den e, he, adını şu anda hatırlamıyorum. O Komaden de de ilk albümü çıkarmıştı. Hı -hı. Ee, biliyorsunuz 90'lı süreç biraz şey yani biraz Kürt müziği açısından böyle e, bütün ilk, Kürtler e, açısından evet, zor yıllar. bizler açısından Hı -hı. Kürtler açısından zor yıllar ama aynı Hı -hı. zamanda müzikal ve sanatsal olarak da ilk e, meyvelerini veren yıllardır. Hı -hı. Yani işte Hı -hı. burada 1989'un başlarında yasal bir boşluktan faydalanarak işte Hı -hı. oluşturulan bu dönemde yani dile ilişkin oluşturulan bu yasal boşluktan yani faydalanarak bizlerde bu albümleri çıkarttık yani yoksa e, bizim albümlerimiz yani biliyorsunuz hepsi e, yani bir şekilde yasaklı yayınlar çerçevesine giriyordu fakat e, yani o yasal boşlukla beraber e, biz de o yasal boşluktan faydalanarak Kültür Bakanlığı'na e, çevirilerini vererek yani Türkçe çevirilerini vererek Hı. E, bu albümlerimizi çıkartıyorduk e, ama zor tabi yani bir, oldukça zor bir süreçten geçtik. Çok zorlu mücadeleler verdik. Gözaltılar, baskılar yani bunları tarif etmemizin şeyi yok. Ee, anlatmamızın da şeyi yok fakat gerçekten de böyle bir tarihin içinden geliyoruz. O tarihi e, ellerimizle, tırnaklarımızla kazıyarak e, yani bugüne geldik. Kürt, kültürü açısından, Kürt, müziği açısından büyük bir mücadele verdik. E, o mücadelenin gelenekçileri olarak hala devam ediyoruz yani. Hayatımız üzerinde <gülüyor> tutunmaya çalışıyoruz yani. <gülüyor> Çok memnun oldum buraya da geldiğiniz için, bu Çok programa da geldiğiniz biz için. Biz açık e... gerçekten teşekkür ediyoruz böyle bir imkanla buluşturduğu için bizi. Ben de teşekkür <gülüyor> ederim bu programa. <gülüyor> Revşen e, Filistek, e, sizi daha yeni tanıyorum ben. E, evet. İsminizi duydum e, fakat e, tanışmamıştık. E, biraz kendinizden bahsedin. E, evet. Şimdiye kadar nelerle uğraştınız? Evet, evet 90'lı yıllardan bahsettik. Evet. Ben de 90 doğumluyum. Evet, evet. bayağı bir <gülüyor> o zor süreçlerden dünyaya geldim. yani e, Göç eden bir ailenin çocuğuyum. Nereden göç? L Lice'den, Diyarbakır Lice'den. Adana'ya, oradan da İstanbul'a. Adana doğumluyum. E, İstanbul'da işte büyümeye başladım. İlkokulu, liseyi... Burada okudum. Üniversiteyi Sakarya'da okudum konservatörde. Ufak yaşta yani 9-10 yaşlarımda Mekkeme ile tanıştım. Mezopotamya Kültür Merkezi'nde. Evet. Ee, bir kursiyer olarak çalışmalara devam ettim. Ondan sonra e, konservatör süreci olduktan sonra tam dahiliyle birlikte işte e, müzikal çalışmalara profesyonel olarak müzikal çalışmalara kurumda e, Mezopotamya Kültür Merkezi'nde devam ettim. 7 ee, yaşımdan beri müzikle ilgileniyorum çünkü evde tembür çalan birileri olunca doğal olarak sen de e, içinde oluyorsun. Evet. Babam babam e, babam babam çalardı evet. Hı hı. Ee, yani böyle bir ilgiyle başlayıp böyle bir ilgiyle devam ediyoruz. Böyle. Çok iyi. Hangi grup grup var mı çalıştığınız beraberce? Yani e, Mezopotamya Kültür Merkezindeki Müzik yapan arkadaşlarla beraberim. Evet o, evet. Camianın, içinde o camianın içinde ne içinde. Evet. <gülüyor> evet. evet, Güzel çok Öyle. güzel. Onun evet. dışında yani bir grubumuz vardı. Biz üniversite yıllarında bir grup kurmuştuk. İstanbul Bağlama dörtlüsü, İstanbul Kuvartetli'ye e, geçiyordu. Hmm. Öyle bir deneyimimiz oldu. Ee, Anadolu ve dünya ezgilerini bağlamaya uyarlayıp e, çok seslendiriyorduk. Ben bir rica edeyim hemen. Ee, tembur mu? Evet. E, evet. En tatlı e, sese sahip enstrümanlardan biri. Evet. E, tembur kutsal bir e, enstrümandı. E, uzun müddet e, e, yani toplum içinde çalınmıyordu bildiğim kadarıyla. E, ehli hak e, e, toplumunun bir e, çalgısı. Saza benziyor fakat e, oldukça farklı bir yapısı var. Evet. E, Açık Radyo'da Music of the World İstanbul programında canlı müzik dinliyorsunuz. Evet. Bravo. Evet, Reşen e, filistekten e, tembur dinledik. E, bu parça e, geleneksel bir parça galiba. Evet. E, yani daha çok doğaç. Duaç. duaç. Çünkü, evet. Fakat bazı motiflere tanıdım, e, hatırladım. Evet. E, şimdi yani Doğu Kürdistan'dan. Evet, mı? Doğu Kürdistan'dan. Yani ben Aha. orada e, birçok atölyeye girdim, birçok ee, oradaki yorumcuları dinledim temburçalarını icra eden hı hı. onlardan etkilenerek bu şekilde e, biraz da kendi duaç ama yöntemini uygulayarak ben bir şeyler yapmaya çalıştım evet ee, Pc arkadaşlarım var o bölgeden evet. ee, Ali Ekber Muradi e, Aha, e, evet zaten, çok önemli bir icracıdır genelde evet, e, artık e, solist de evet. <gülüyor> Gel, geliştirdi o, o yanında ee <gülüyor> geçen Neroz'da oradaydım o, misafiri olarak dolaştım orada çok... e, ve gerçekten çok e, beni etkileyen bir yanı oradaki toplumu e, o aileyi, o çevreyi de bir hafta oradaydım ve e, ben hiç Farsça duymadım evet yani e, tamamen e, herkes evinde de dışarıda da her, her yerde Türkçe e, e, konuşuyor evet işte yani kendi lehçileri evet. ee, tabi müzik olağanüstü bir bir şey orada. Ee, çok önemli bir yeri var ee, şimdi e, biraz da e, e, mekameden bahsedelim ee, evet. nasıl bir e, nasıl bir kurum nasıl nasıl çalışıyor Evet, şimdi, <gülüyor> i̇kiniz de onun içindesiniz Evet şimdi şöyle bir şey söyleyeyim evet, 1991'den beri Mezopotamya Kültür Merkezi çalışmaları Başlamış ve yürütülüyor 1991'de birçok Kürt aydının ve aynı zamanda İsmail Beşikçi Musa Anter'in de aralarında bulundu Ali Temel Ondan sonra İbrahim Gürbüz Bari Gezici Ve bunlar gibi birçok Kürt aydın Feyzi Bilge ...Mahmut Nayır ressam bu iki arkadaş da biliyorsunuz... ...Kürt resminin içinde önemli yerleri de var. Hmm. Ee, bununla beraber... ...1991'de Mezopotamya Kültür Merkezi... E, ...yukarı Mezopotamya Kültür Merkezi olarak... ...ilk defa hmm. açıldı. <gülüyor> ee, çünkü biliyorsunuz... Yani ...burası Türkiye ve Türkiye'de yasalar... ...Kürtler olunca birçok açıdan... Hmm. ...hemen kapatılmaya ya da... ...dava açılmaya ve şeye elverişli olduğu için... E, ...çıkarttığımız dergi ve... ...albümlerden dolayı... E, ...şirketimiz kapatıldı... Kapatılmak e, şeyiyle kapatıldı yani daha doğrusu devlet tarafından kapatıldı. Biz de e, Mezopotam, Mezopotamya adını koruyarak sürekli Mezopotamya kültür merkezini yaşattık. Yukarı Mezopotamya'yı bıraktık. Mezopotamya basın yayın yaptık. Mezopotamya limitli şirket yaptık. Mezopotamya işte böyle Mezopotamya'yla evet, sürekli bir evet. ilişki kurarak e, o coğrafyadaki yaşayan halkların gerçekliğini esas alarak. E, özellikle Kürt ama orada e, daha çok bütün halkların kültürlerinden faydalanan. Ee, ve onları yeniden halka taşıyan bir e, düş, düşle yola çıktık. Yani o düşümüzü yer yer gerçekleştirdik. Yer yer, e, yani o çok da o düşün şey olmadı yani gerçekleşme şeyi de olmadı ama kül kültürü açısından, kül kültürünün gelişmesi, derlenmesi ve yeniden halka taşınması açısından e, yaklaşık 23-24 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesela Kültür Merkezi bünyesinde sinema birimimiz var. Ee, evet. Yapım 13 adı altında. Hı -hı. Tiyatro da var. Evet, tiyatro böyle. var. Ee, çağdaş modern dans var. Ee, bunun dışında folklor e, var. Ee, bunun dışında Refşen dergisi e, yer yer yayınına ara vererek e, devam eden bir çalışmadır. Yani Refşen dergisinde şöyle açım diyebiliriz Refşen dergisi Kürt e, Aydın ve yazarının ortaya çıkması açısından çok önemli bir çalışma olarak hayata başlamıyor. Anlama nedir Refşen? Refşen e, ışık demek. Hı. Çok güzel. Ee, yani aydınlatan e, Aydınlanma Bu anlamda kullanılan bir şeydir Yani onunla beraber zaten birçok e, Revşen 92'de o da e, Yayına başladı e, O yayına başlamasıyla beraber Birçok yeni Kürt aydınlığının e, ilk yazılarının Yazıldığı bir e, Mekan oldu orası Yani ilk yazılarının yayınlandığı hmm. bir evet. Yayın oldu daha doğrusu öyle diyelim Tabii bunlardan yani çok yönlü çok, bir evet, çalışması var. Evet. Yani. E, Mesutup'tan tüm kültür e, sanat alanındaki bütün e, sanat birimleri adına çalışmalar yürüten bir e, kurum. Merkez e, Merkezimiz şu anda e, şeydi e, daha önce İstiklal Caddesi'ndeydik. İstiklal Caddesi'nden taşındık. Şu anda e, Beyoğlu'nda e, Tebebaşı Caddesi e, Aynalı Çeşme Sokak No 7 numaradayız. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel bir mekan evet, tabii evet. e, istiklaldeyken biraz daha kolay oluyordu. Evet e, e, daha bilinen misafir. bir adreste. Yani. Evet. daha evet. ayak altı bir yerde evet. öyle diyelim yani. daha evet. çok bilinmeyen bir adres. E, Ahmette diğer Bekirde bir şey var mı? Evet Orada... bizi, şu an bizi, bizi yani aynı, aynı amaca hizmet eden yaklaşık e, 40'a yakın kurum var. Hı. Hı. E, bunlar eskiden e, Mezopotamya Kültür Merkezi ismiyle e, çalışmalarımızı sürdürürdük ama şu anda Genel hem yasal şeylerden dolayı hem de var olan genel çalışmalardan dolayı. Ee, mesela Diyarbakır'da Dicle Kültür Sanat Kültür Merkezi olarak var. Evet. Ee, İzmir'de Ada Kültür var. Akdeniz'de Akdeniz Kültür Merkezi. Adana'da Ada evet. Kültür Merkezi. Yani bu ve böyle birçok isimde işte Cizre'de Memuzin Kültür Merkezi. Evet. Ee, yani birçok mekanda şey var. yani Yani e, keza... E, Doğu Beyazı'da Ahmet İhane Kültür Merkezi var. Yani evet. Onun dışında Cilo Kültür Merkezi var. İsmini sayamadım. Birçok ad altında Mezopotamya Kültür Merkezi ile aynı çalışmalara ütülen kurumlar var. Yani. Konserler de yapıyor. Ee, evet konserler de yapıyoruz. Ee, en son e, Şengal ve Rojava ile danışma evet, konseri yaptık. Evet, çok güzel o, ee, oldu. Evet, o, oldukça iyi bir konserdi. Bizi evet. yalnız bırakmayan halkımıza da evet. teşekkürlerimizi söylüyoruz. Çok iyi bir katıldım. Tıklım tıklımdı. Evet. Evet. Evet. Şimdi e, bir müzeye geçelim ee. şimdi biz biliyorsunuz demin yani Şengal ve Rojava'dan bahsettik biliyorsunuz uzunca bir süredir Kobani'de çok güçlü halkların şafa altında yürütülen yani Daesh işi de karşı yürütülen evet. insan yobazına, barbarlığına ve insanın kıyımına karşı yürütülen bir insanlık savaşı var orada yani bu Ezgi Kobani'deki direnen halkımıza gelsin, halklara gelsin. Toludanı dinleyebiliriz şimdi diyebilirim. Yani. Çok güzel. Günah beni benim Vakti sindi, u çetin Music of the World Istanbul programındaydınızsınız. Kutay Derin Kuay ve ben bu haftaki bu haftaki misafirlerimiz Komaçia Genim ve Revşen Filistik. Şimdi Revşen hazır ve <gülüyor> Cümbüş çalacak. Ee, evet. Kürt müziğinde kullanılan bir enstrüman bu. Ee, evet, Aramet müziğinde. Diyarbakır yani doğudaki e... birçok halkın da kullandığı özellikle Ermenilerin. Evet. Evet. evet e... Perdesiz, Perdesiz e, bir, bir enstrüman. Evet. Ee, 12 telli. Aynen. Öyle. Ee, ve İstanbul'da yapılan bir şey değil mi bu? Evet, ee, yani ben tam olarak bunun geçmişini bilmiyorum hı. bu sazın, çünkü yani Zeynel Abidin adında geçiyor. Evet, evet. Ee, yani kaç yılına dayandığını tam olarak evet. ben de söyleyemeyeceğim. Kuzey Afrika'da da var benzer bir enstrüman. Tabi Amerika'da da var. Benjo'yu mu? Benjo. Evet onunla evet. da bir özelliği. Sesi var. biraz daha farklı ve o perdelidir. Evet, evet. o perdelidir. Evet. Biraz daha pentatonik gidiyor onun evet, şeyi dizisi. Evet, evet o, dinleyelim. Evet. Biz bir aram o zaman bir Buyurun. şarkı seslendirelim. Hem de onu yad etmiş oluruz. Evet. Thank you. dan ne hoş Şöleni canlı olarak açık <gülüyor> radyoda devam ediyor. <gülüyor> Music of the World programında e, komaçıya genim ve de cümbüşte ve vokalde Refşen Filistek'i dinledik. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. E, <gülüyor> e, Tigran'ın e, en sevilen diyelim, bir, bir, e, bir iz bırakmış. Kesinlikle. E, hafızalarda unutulmayacak bir parçası. Kendisi de tabi de çok değerli bir e, müzisyendi. E, uzun yıllar e, Yerevan Radyosu'nda e, yayıncılık yapmış. Hatta benim de Kürt müziğini ilk dinlemem e, o radyo vasıtasıyla olmuştu daha genç yıllarımda. E, çocukluk yıllarımda diyelim. Evet, Yerevan <gülüyor> evet. Radyosu'nun şöyle bir şey var. Yerevan Radyosu aşağı yukarı bizim yaşlarda. Mesela ben de aşağı yukarı 50 yaşlılarım Nereden dayanıyorum? Biri olarak yani 48'm ama 50'ye doğru nereden dayanmışız artık? Yani o yaşlarda onun biliyorak ilk e ezgilerin, Kürtçe ezgilerin evet, ilk e evet. bir hani e tip ve şeyin dışında dinlediğimiz bir evet. mekandı. Birçok grabe te hiç Evet grabe te hiç yok. Kerem seyahat. Ağırdıcım o. Onun sonra evet. zazıhanas. Yani, şeroy bro, ağırdıcım işte, o. Evet. Yani birçok Kürt, bir evet. Kürt sanatçının e, ilk kendisini Meryem Meyrem Han evet. tabii yani. unutmamak lazım en yani. yani çok e, yani birçok Kürt sanatçısının kendisini ilk defa e, çok rahat bir şekilde e, sanatını icra ettiği bir mekan. Evet. E, evet. Yani bundan dolayı da Ermeni halkına teşekkür etmek lazım tabii ki. Yani onların evet. bize evet. açmış olduğu bu kapıyı e, bu dost deliğini bu yani Kür kültürüne hizmetini de e, orada çok de, değerli bulmak gerekiyor. Orada gerek. da önemli yani. bir şey var. Toplum var. Kesinlikle. Elifan'da evet, çok Tabii ciddi bir kürt sanatı. Özellikle. Evet, evet, yani yani. 32-30'cu yakın Kür köyü var. Elifan'a evet, evet, evet. 150 kilometre ötüde. Ezililer. Evet. De, özellikle Ezililerin yaşadığı. Yoğunlukla Ezililerin yaşadığı. Evet. Yaşadı. evet e, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, atladığımız bir şey oldu. Son parçamızı de iyi, tamamen şimdi ee, ee, o Kobane için, evet, ee, Kobane gönderilen... için gönderdik. Ee, Ezgi ee, Sözler Jirdulova'na ait. E, müziği ee, e, Azat Çivak diye bir arkadaş yapmıştı. Arınceler'in de Bozu Çerkez yapmıştı o albümümüzün. Dilana Besinör albümünün. E, 90'lı yılları tarif ettik dedik. Yani evet. 90'lı yıllar Kürt e, Özgürlük Hareketi açısından da Kürt Mücecesi açısından da Oldukça, e, zor, zor zorlu yıllar fakat aynı zamanda mücadelenin çok e, yo, halkta yoğunlaştığı, derinleşti ve aynı zamanda kültürel olarak da ciddi bir e, yansımasının bulduğu toplumda, toplumun çok büyük, büyük katmanda Peki, bir katmanda bir alt oluşu yaşıyordu. Bu ezgi de o ezgilerden yani e, daha çok mücadeleyin, mücadelenin genel olarak e, e, yani insanların şahadette uğraşırken duyduğu şeyi anlatıyor yani. Toprak sevgisi, ülke özne, özlemi aynı zamanda bir de yeni hayata ilişkin e, oluşturulan e, ütopya ilişkin gönderilen e, bir takım duygular. Şimdi bu e, bu mücadele içinde bu kayıtlar nasıl çıkıyordu? Yani o, o süreç nasıl çalışıyor? Şimdi, e, Kayıt yani bu mücadele yıllarında bu stüdyodur, yani derlemedir ondan sonra beste yapma çalışmalarıdır biliyorsunuz yani bunlar bireysel mi bireysel da, daha, daha çok yani evet. bireysel derken şöyle bir şey mesela diyelim ki bir arkadaş ezgi oluşturuyordu ezgi oluştururken getiriyordu yani birçok çok arkadaş ezgiyle beraber hı. yani ezgi de şöyle bir şey olsun şöyle olsun ya da yani bir fikri atıyor bir kolektif evet, mesela en dönemlerde daha çok grup çalışmalarında yani grupsal çalışmalar yani 90'lı yıllarda grupsal çalışmalar kürt müziğinde önemli çıkışlar yaptı. Yani bunda hmm. hem Koma Çiyan'ın, Koma e, Denge Azadi'nin, Koma hmm. e, Ahmet'in Ahmet yani. ondan sonra e, Agrizyan'ın, hmm. Koma Gule Gerza'nın, yani e, ismini sayamadığımız Koma Rojlat'ın, Koma Venge Soderi'nin, Koma Asmin'in. Asmin yani asmini. o yıllar uzun yani çok e, Kürt müziğinde önemli çalışmalar yapan hmm. grupların yani çalışmalarının olduğu yıllardır. Aynı zamanda Zazıcı Müzik'te Metin Kemal Karaman evet, kardeşlerin evet, yani evet, bunları evet. Bunları da unutmamak gerekiyor. Yani o yıllar Kürt müziği açısından bir e, hem bir taraftan moderniz, modernizde olan yıllar aynı zamanda Kürt müziği açısından baktığımızda yani e, eski ve yeninin harmanlamasından ortaya çıkan yeni bir şey oluyordu. Hmm. Aynı zamanda oluşturulan ezgide de yani yeni yaratılan ezgide, söylemde bir e, yenilik yaratılıyordu. Yani eski normal, hmm. e, eski esas alıyordu ama eskinin bütün o içeriğini esas almıyordu. O, Yenileştirerek mesela. Da, de bir hitap o, tabii, etmesi tabii, açısından kesinlikle. gençliğe Çünkü şöyle bir şey. yani şey. Hem aranca, hem aranjada yenilikler yaratıyordu. Hem Ezgi'nin kayıt altına alınırken da mesela diyelim ki piyanodur, bastır, batı enstrümanları e, ilk defa Kürt müziğinde daha diri bir şekilde canlı bir şekilde Hı. kullanılmaya başladı. Yani 90'lı yıllar Kürt müziği açısından Kürt kültür sanatı açısından, müzikal arşiv açısından da çok önemli yıllar. Hı. olarak bakmak gerekiyor. Çünkü Kürt müziği tek düzeylik olan boyutundan artık çok sesli boyuta geçiyor Yani Türkiye, hı hı. Türkiye boyutunda böyle. Yoksa şöyle bir şey vardı. Evet yani demin e, konuşmamızın başında mesela Aleykber Muradı'dan bahsettik. Mesela onlar yani orada yürütülen Kürt müziği açısından İran'da yürütülen çok ciddi bir müzikal çalışma vardı. Evet. Aynı zamanda evet, evet. bildiğimiz gibi yani e, keza e, Irak'ta Enver Karadağ'ın İhbali Cabi'nin yürüttüğü müzikal çalışmalar vardı. Yani senfonik olarak yürüttüğü hmm. çalışmalar vardı. Mesela eee Dilşat e, Bey e, var. E, de, e, Dilşat de. Dilşat Bey var. Dilşat aynı zamanda biliyorsun İngiliz e, sarayında şey yap, kral kraliyet sarayında aynı Çaldı zamanda ça, çalıyor, çalıyor <gülüyor> aynı zamanda oranın evet. e, şeylerinden çelistlerinden galiba hmm. bildiğim kadarıyla. Hmm. E, yani bu açıdan bakarsak yani ciddi çalışmaların olduğu yıllardır. Yani bu 90'lı yıllarda biliyorsunuz İhbalcı gibi Almanya'da Halepçe katliamını anlatan bir senfoniyi hı. sundu yani. Yani bu açıdan bakarsak 90'lı yıllar Kürt müziği açısından çok önemli yıllardı. Bir, bir bir açılım, bir patlama. açılım, dama. bir yani açılımın de, olduğu yıllardan aynı zamanda Rozen yani Kürt müziğinin renaissance yaşadığı yıllardır hı. aynı zamanda. Yani hı. biraz hı. Kürt müziği tarif ederken biraz bunlardan yola çıkarak evet. e, ele alabiliriz. Tabii diaspora da var. Bu tabii bu tabii, yani, tabii yani tabii çalışmaları ondan sonra yani onun dışında Avrupa dediğimiz gibi yani eee yani, Mikaillerin yürüttüğü çalışmalar, Mikael Aslanların yürüttüğü çalışmalar bir, bir çok şivan da var. Tabii tabii yani, şivan da var. Yani, yani. Nizamettin Arıbaş Şivan tabii, var. Yani, yani bu açıdan e, Kürt kültürü açısından yani 90'lı yıllar zenginliğin yani evet. e, yani arayışın güçlü olduğu ve arayışla beraber yani gerçekten ciddi çalışmaların İ ortaya çıktığı ortaya çıktığı artık. çıktı yıllardır evet. yani aynı zamanda bir tek müzikte değil bu tabi Aynı zamanda yani bu yani Eskiden koşullar bu kadar çok rahat Kullanılmıyordu biliyorsunuz yani radyo koşulları da Bu kadar yoktu yani evet, bir tane radyo diyor. vardı Dünya evet. radyo evet. ne radyo vardı Yani 3-4 tane radyo vardı evet. Tabi, evet. Yani o mücadelelerle bu Yayın yani bu, bu işleri daha çok böyle bir Kendisini örgütlediği daha çok böyle Yani onun mücadelesi insanlar Tarafından verildi yayın açısından da Bakarsak durum böyle yani yani 90'a 94 90, 95'e kadar bizim bir televizyonumuz falan yoktu ama 95'ten sonra biz televizyonlardan kendimizi ifade etmeye başladık yani evet. artık yani devlet televizyonun zaten bize izin vermez ama en azından kendi alternatif e, yayın araçlarımızı buldu kendimizi ifade edebileceğimiz ortamları örgütlemeye çalıştık örgütledik yani en azından onun mücadelesini verdik ve bugünlere geldik yani o, öyle bakmak lazım çünkü bütün toplumsal alan açısından bir örgütlenme yıldı o 90'lı yıllar yani. Tabi yani e, bu Kuzey Kürdistan e, açısından yani bu da... e, çok geçerli. Uh -huh. e, Tabi Güney de var, tabii, güney de var e, Doğu var. Evet, da var, Batı da var. Evet, evet. E, ben e, Civan Hacıyı mesela e, 2000 yılında e, Berlin'de tanıştım. Uh -huh. e, müziğini tanıyordum. Uh -huh. e, e, o, yani o da e, Kuzey'den göçen bir ailenin çocuğu e, uh -huh. kamışladın. Uh -huh. e, yani e, gerçekten e, bir Kürt varlığı artık ne bileyim nasıl söylenir bu ama e, artık e, Obama bile de e, değil mi <gülüyor> dile getiriyor öyle dile, dile getiriyor. <gülüyor> evet. Dört parçadan bahsetmiş evet. ya, do, Doğrusu şu yani demek istediğim şey o yani gerçekten yani 90'lı yıllar Kürt müziği açısından kültür, kültür sanatı açısından normal aslında öyle el almak gerekiyor çünkü. Yani bu yıllarda kürt sineması açısından çok önemli yıllar. Hı, tabii yani mesela tabii. mesela aynı zamanda kürt tiyatrosu açısından çok önemli yıllar. Aynı zamanda kürt resmi resmi yani re, plastik sanatları açısından çok önemli Hı. yıllar. Evet. Çocuk çalışmaları açısından çok önemli çalışmalar olduğu o yıllarda yani çocukların müzikle uğraşması. Korolar. Sanat alışması, korolar. Evet. Yani evet. Mezopotamya Kültür Merkezinin o açıdan çok çalışmaları vardı 90'lı yıllarda evet. yani bu anlamda kürt kültürünün yeniden yapılanması. ...ve örgütlenmesi yani... ...onun bir kurumsal bünyeye taşınması... ...90'lı yıllarla beraber... ...özellikle kuzeyde oluştu. Hı. Evet ama aynı zamanda... ...dediğiniz gibi... E, Kürt kültür sanat hayatının... ...çok belli temel taşları olan insanlar da vardır. Cıvandır, Şıvandır, Nizamettin'dir... E, ...Kamkar... Aya, ...Kamkarlardır kamkar, evet. yani bunları e, unutmamak gerekiyor. Yani. Ondan sonra... E, Arçalan e, Taracaf. Taracaftır. Yani birçok Kürt müşteri evet, var ki adını tabii, tabii, şey yapmıyoruz. Yani. Şu adı adı e, evet. e, evet. zikredemiyoruz. Evet. Yani mesela... Bu e, bir Kürt şeyi olmuştu. E, konferansı, müzik konferansı. Kürt müzik konferansı evet. evet yani o, 90, yok 2000, 2006'da be, be, falan. 2005, 2005 beş, ya da 2006'da e, öyle bir lazım. Şey orada da yani o çok anlamlı bir çalışmaydı. Evet. umarım o devam eder bir şekilde. Ya şimdi şöyle bir şey yani Kültür kültürüne ilişkin mesela film festivalleri oluyor New evet. York'ta falan Hı. Avrupa'da yani Kürt şimdi film festivalleri. Şimdi bu kadar şöyle bir şey var. bu müzik alanında da Tabii tabii devam et. Yani bir şey olması olmalı. iyi olur. Yani evet. bu açıdan o tür çalışmalar çok önemlidir. Yani Hı -hı. o çalışmaların yapması ve yapılandırılması yani örgütlendirilmesi Hı -hı ciddi bir e, emek gerektiriyor biliyoruz Hı. bunu. E, çünkü bir bir tanesini denedik, bir tanesini daha yaptık fakat çok istediğimiz sonuçlar elde edemedik. Yani gözübten kültür merkezi çalışmaları olarak yani. ele alırsak çok istediğimiz sonucu elde edemedik. Onun bir neden şu, onun yani o çalışmayı bir kitapçığa dön, dönüştürebilirdik. Hı -hı. Bir kitapçık olarak sunabilirdik. Öyle bir fikir yani, vardı. Yani. Vardı fakat olmadı yani. yani Hı -hı. henüz de yani gündemimizde fakat yani e, materyalin bir araya getirilmesi, toparlanması ve yeniden ele alınması gerekiyor. Fakat o çalışma var. Fakat dediğiniz gibi yeniden ona ilişkin yeni bir çalışma yürütmek gerekiyor. Yani Kürt kültürünün müzik evet. özellikle Kürt müziği açısından hı hı. böyle bir çalışmanın yeniden gündemleştirilmesi bence de çok yerinde bir yerinde durum olur. olur. Evet, evet. Çünkü şöyle bir şey tartışıyoruz son süreçte bildiğim yani Kürt müziği ve genelde dünya müziği açısından bakarsak bir şey var bir üretimde bir sıkıntı var. Yani genel olarak bir sıkıntı var yani. Hı. Bir tekrar var. Müzikte de bir tekrar var. Yani birçok şeyde tekrar olduğu gibi müzikte de şu yani mesela diyelim birçok yeni çalışmalar var evet Hı. yeni çalışmalar var. Ama mesela şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki Civan en son ne yaptı? Bluram'ını yaptı. Hı. Yani diyelim ki biz öyle diyoruz yani. yani bir sanatçı olarak ben öyle bakıyorum. Bluram'ından sonra yani yaptığı yani sanatsal şeyleri çok şey görmüyorum yani çok sanatsal içerikli ya da toplumu illeriye taşıyan bir, hı hı. bir şey görmüyorum. Yani bu şundan dolayı değil. Yani Civan üretmiyor anlamında değil ama Civan'ın üretim noktası biraz şey o mesela gitti yani ses se, se diye bir ezgi yaptı. Yani çok böyle yani onunla uyuşmuyor bir durum Biraz oldu daha yani. popüler yani, kültüre hizmet ediyor. Yani bu biraz evet. bunun şeyi var. Yani bu biraz kültür olarak yani müzikal olarak da baktığınızda yani bu açıdan bir şey var. Bir kendisini yeni yani bir şeye bir gözden yani ...bir rasattan geçirmeye Hı -hı. ihtiyacı var yani. Evet, evet. Hı -hı. Tabii bunun için de... ...bir, bir yerde bir, bir inisiyatif... Bir Almak gerekiyor, geliştirmek gerekiyor. Evet, geliştirmek evet. Gerekiyor. evet yani, hem, yani müziği besleyen halktır yani. Kesinlikle. Bu olmadan, o bağlantı... ...çok sıkı ve sıcak bir şekilde olmadan... Evet. ...müzisyenler ne yapabilir? Yani boşlukta olmuyor bu iş... Ee, Nizamettin de e, Berlin'de evet. e, O da çalışıyor e, O da çıkışlar yapıyor Fakat e, şey değil Yani bir yerde bir e, birliktelik Şeklinde e, Bir güç şeklinde olmuyor Ya ee, şimdi siz bunu e, tarif hep... ettiniz ya Bu bir yani Bizim halkla olan ayağımızın yani kültür sanat açısından da bakarsak. Yani evet biz bir şeyi halk için yapıyoruz. Bu kesin bir şey yani. Kimse yani hayır ben bunu sanat için yapıyorum diyemez. Yaptığınız sanat sonuçta bir yere hizmet edecek yani. Et, et, yani e, yani ne, siz etmiyor deseniz yani. Ben, mesela ben şöyle yapmıyorum. Ben ya ben siyaset yapmıyorum. Ya siyaset yapmıyoruz demek ne demek oluyor ki? Yani ben mesela bunu bilmem ama şöyle bir şey tarif edebiliriz. Ee, ben nizamettiği çok ciddi bir şekilde takip eden sanatçılardan biriyim yani. Hmm. Ve yaptığı çalışmalarda da önümsüyorum. Müzikal evet. olarak da gerçekten yani çok doğru bir çizginin insanı olduğunu hı. biliyorum, hissediyorum yani en evet. azından. Aynı zamanda ya, sinema yönetmeni. Tabii aynı zamanda hı. çok iyi bir, yani diyorum yani o açıdan, hı hı. Yani kültür sanat açısından dolu ve kendi kültürüyle de çok barışık biri yani. Evet. Yani kültürünü tanıyor yani. Kül kültürü içisinden kül kültürü açısından kendisini altyapı olarak zenginleştirmiş ve kültürünün genel mitlerini çok iyi bilen birinin. ...birinden evet. söylüyoruz yani ben ben öyle ele alıyorum... ...daha doğrusu ben öyle bakıyorum... Yani. Evet, evet. Ee, ...mesela bu son e, yaşanan... ...özellikle Rojava devrimine ilişkin... ...Rojava'da gerçekten çok güzel eserler yaptı yani... ...yani Hı -hı. yaptığı eserler güzel yani... ...ezgi olarak, içerik olarak, şey olarak... ...fakat biraz kendisi... ...yani dediğiniz gibi yani toplumla... ...halkla buluşma noktasının... ...bence gözden yani her sanatçı Hı -hı. gibi... ...o da gözden geçirmeli yani... Hı -hı. E tabi, yani, yani o bu... ayak güçlü olursa yani daha güçlü olur yani çünkü yani biraz Şimdi diasporada olmanın bir takım avantajları var yani bir kısıtlamalar yok daha özgür daha evet, evet, evet. serbest Tabii. şekilde düşünebiliyor hareket edebiliyor falan e, müziksel al alanda da daha zengin bir şeyler yaratabiliyor öyle Hı. bir ortamı var fakat işte o e, e, toplumsal bağ orada e, eksik eksik kalıyor zayıf e, yani kalıyor. güncel olarak e, insanları kendi insanların gözüne bakamıyor bir yerde yani o şey e, toplumsal evet. e, sıcaklık eksik e, bu e, belki bunu düşünmek lazım bunları düşünmek ya o, lazım Sırf onun için söylemiyorum bu nokta yani tabii. hepimiz için geçerli olan bir şeydir yani çünkü e, beslendiğimiz kaynağı e, es geçersek hmm. yani onu göz önünde bulundurmanın beslendiğimiz kaynağın e, temel kendimize esas almasak ya yani muhakkak yaratça, bir şeyler yaratırız. Ama eksik yaratırız. Evet. Yani öyle Ruhsal var. bir ruhsal, e, şey evet yani eksiklik oluyor. Eksiklik oluyor bir noktada. Evet. Şimdi müzeye geçelim. E, e, epeyce sohbet ettik. <gülüyor> evet. E, şimdi bir ezgi daha dinleyelim. Bu da bir e, annemden derlediğim bir ezgi. Hı, bir sıla ve sevda türküsü. Hı. E, yani... Biraz beni de anlatıyor öyle diyeyim yani kendimi evet, de anlatıyor şey, biraz şey. annemle olan ilişkimi anlatıyor hı hı. Ee, onu dinleyelim Elif'i Elif Komaçiye'den bir parça ve son müzik de Tembur'da Revşen Filistek'ten geldi. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bunu tekrarlamak isterim ben. Her zaman bu programda kapı açık. Music of the World İstanbul <gülüyor> programı açık radyoda her cumartesi 5 ile 6 arasında. Komaçiye geldim. Sohbet de çok Amcam çok teşekkür ederiz Evet, oldu. E, biz de evet. çok, evet. Ben çok de keyif aldım. Ee, ee, biz kısaca şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Sürç lisan edereksek affola Başkaları <gülüyor> e, müzisyen arkadaşlar, sanatçı arkadaşlar açısından e, niyetimiz yani biraz birbirimizi daha ileriye taşımak, evet. daha Aynen. birbirimizi biraz daha motivasyona e, teşvik etmek. Aynen. Temel amacımız bu. E, tekrardan e, direnen Rojava halkını. Özellikle Kobani'de direnen bütün evet, insanlığa evet. selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Mezopotamya Kültür Merkezi sanatçısı Komaciya'dan genel olarak ve Revişen arkadaş, Revişen Filistek de kendi adına bir şey söyler. Evet. Bizler Mezopotamya Kültür Merkezi sanatçılar olarak Açık Radyo'nun bize sunmuş olduğu bu bir saatlik yayın içinde onlara gerçekten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Evet. Size de aile çok, çok teşekkür ediyoruz. Zaten siz bizim aileden, ben de aileden katılıyorum. birisiniz yani. Ben de <gülüyor> katılıyorum. Evet. Umarım daha da ileri gider, daha da başarılı çalışmalar ortaya çıkartırız. Aslında hiçbir şey birbirinden ayrı değil. Her şeyin birbiriyle bir bağlantısı var. Ve bu açıdan ben değerlendiriyorum bütün halkları, bütün Diyelim bir yerde e, gocunmuş halkları diyelim. <gülüyor> <gülüyor> en en, en mütevazi tabiriyle. E, i̇yi günler. Çok teşekkürler. De. Çok, Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Saygılar sağ olun.